O zaman bu Allah katında en büyük günaha sahip olur. İmam Müslümin rivayet ettiği hadise diyor ki El birru husnul huluk Hüsnul huruq. El birru husnul huruq. Diyor ki Güzel ahlak iyiliğin ta kendisidir. Güzel ahlak iyiliğin ta kendisidir. veyahutta iyilik nedir? Gerçek iyilik nedir? Güzel ahlaktır ve ahlakta güzel ahlaka sahip olmaktır. El amr al-5 diyor, "El huluk al-hasan huva vasiyatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve duat." Güzel ahlak diyor, Ali satt bütün davetçilere, özellikle bütün davetçilere ve genel olarak bütün Müslümanlara nedir? Ali satt ve selamın tavsiyesidir. Fakad avsa bihi Muad bin Jabal radıyallahu teala anhu. Hina ma ba'atuhu ila ila Yemen Ali sattu bin Jabali Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman hem vali hem de kadı olarak yani hakim olarak hem de davetçi olarak dedi ki ona Ali vesselam ve halikennas bi huluk hasan veya bi hulukin hasan diyor ki ve halikennas bi hulukin hasan sen insanlarla veya toplumla olacak olan münasebeti devamını güzel ahlakla Onlarla münasebet kur. Her konuda, işlerde, konuşmalarda, kalkışlarda, gidişlerde, gelişlerde, her münasebette onlarla güzel bir şekilde geçirmen gerekiyor. El-Amr-ı altıncısı diyor. El-Khuluk-ül-Hasen, ذu ehemmiyetin balığa diyor. Güzel ahlak İslam'da en önemli olan etkendir diyor. لأن الله عز وجل أمر به نبيه الكريم صلى الله عليه çünkü diyor, Allah Celle Celaluhu Ali Satt ve selam bizzat güzel ahlakla ahlaklanması için ne yapmıştır emir ve tavsiye etmiştir ve ethni bihi aleyh satt Allah Celle Celaluhu bundan dolayı Ali Satt ve selamı ne yaptı çok meth etti azza afwa al Araf suresinin 199. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu Ali satt ve selame. Hudil diyor. Devamlı affedici ol. Yani sana haksızlık yapan, şunu yapan, ne yaparsa yapsın diyor, ona karşı devamlı affedici ol diyor. Ve emur bil maruf ve devamlı iyiliği tavsiye etmeye çalış. Ve arid anil cahilin ve cahiller tarafından sana eziyet verildiği zaman, tamam mı? Onlara ne yap? Onlara aldırma onlarda yüz çevir yani onlara aldırma. Örneğin Ali satt ve selleme Ali ve selam Kabe'nin gölgesindeyken orada namaz esnasında müşriklerin ona ona verdikleri eziyet gibi veya taife gidip onları İslam'a davet etmek istediği zaman ona verdikleri eziyet gibi. Onu kanlar içerisinde bıraktı, bıraktılar. Taife gittiği zaman biliyorsunuz Ali satt ve selam onları İslam'a çağırmaya gitti. Yani ona İslam'a davet etmek için gitmişti. Ve orada bütün çocukları teşvik ederek onu taşladılar. Aleyhisselatü Vesselam kanlar içerisinde kaldı. Ve Allah Celle Celaluhu Cibrili Aleyhisselatü göndererek Cibril olan dedi ki Ya Muhammed dedi istersen dedi böyle bir melek var dedi. İstersen dedi o melek dedi bu dağları var ya onların üstüne burun parçaya eder. Dedi ki hayır. Ben onlara böyle bir şey olmasını istemiyorum. Dileğim odur ki diyor Allah Celle Celaluhu yani bunların çocuklarından, bunların nesillerinden Allah'a kulluk edip Allah'a eş koşmayacak şahıslar olarak gelir. Ve hakikaten de bak Ali Satt ve selam o merhametinden, şefkatinden dolayı ona o kadar eziyet verdiler. Kanlar içerisinde bıraktılar yine de onlara zarar vermedi ve yahut da zarar verilmesi için de razı olmadı. Biz olsak ne oluruz? Birisi bize bir tokat atarsa yani en en büyük davetçimiz bile bize bir kişi bir tokat atarsa nice laflar sayarız. Ve Tebenin gölgesindeyken Ali Sattveselam'ın başına biliyorsunuz devenin işkembelerini sına atıyorlar ondan bir çıt kelime bile çıkmıyor. Ama onlara da dua etti tabii en sonda. Ama onlara karşı aynı karşılığı vermedi. Sövmedi, laf atmadı, laf yapmadı, saymadı. Gayet suskun bir şekilde durdu ta Fatıma radıyallahu teala anha gelip o pislikleri Ali satt ve selamın o tertemiz şerefli vücudundan atıncaya kadar. Ondan sonra işte kalktı onlara be duayeti ve o be tek ter bediman tek tek bedim.